أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَتَّقُوا اللّٰهَ Kıymetli müminler Allah Celle ve Ala Hazretlerinin bize değer verip vermemesi neye bağlıdır? Evvela şunu bilelim ki Allah Celle ve Ala Hazretleri bir insana değer veriyorsa gerçekten değerlidir. Değer vermiyorsa gerçekten değersizdir. Yani değer onun değeridir. Peki Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri'nin biz insanlara değer vermesi veya vermemesi neye bağlı? Neye endekslidir? Kendisi Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. es Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum deki habibim ey kullarım eğer sizin Allah'a yalvarmanız ve ibadetiniz olmasa Allah size niye değer versin niye kıymet versin ki <gülüyor> demek ki Allah Celle ve Ala Hazretlerinin biz insanlara değer vermesi bizim ibadetimize ve yalvarmamıza bağlıdır. Eğer Ya Rabbi Ya Rabbi diye Allah'a yalvaran, abdesini alıp secdeye kapanan, orucunu tutup zekatını aksatmayan, labbeyk Allahumma labbeyk, Ne emredersen baş üstüne diyen bir insan olursak, o zaman Cenab-ı Hak bize değer vermiş olur. Değilse Cenab-ı Hak bize niye değer versin? Cenab-ı Hak neyimize değer versin? Etimiz, kemiğimiz o yaratmıştır. Aklımız, fikrimiz o vermiştir. Neyimiz varsa hepsini kendisi yaratmış ve kendisi vermiştir. O zaman bizim Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri nezdindeki değerimiz ibadetimize endekstedir. Hangi insanın tekvası, Allah'a saygısı daha fazla ise Allah Celle ve Aleyh Hazretleri nezdinde o insanın değeri daha fazladır. اَنَّاسُ كَاَسْنَانِ الْمُشْتُ İnsanlar tarağın dişleri gibi müşavidirler. لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّنْ عَلَى عَجَمِيِّنْ Bir Arap'ın Acem üzerine, bir Acem'in Arap üzerine, hiçbir milletin başka milleti üzerine, hiçbir insanın başka bir insan üzerine üstünlüğü yoktur. اِنَّمَا الْفَضْلُ بِالْتَقْوَى Üstünlük takva eylediğin. Evlat babadan tekvâ ise evlat daha üstündür. Baba evlattan tekvâ ise baba daha üstündür. Kadın kocasından daha tekvâ ise kadın üstündür. Kocası hanımından daha tekvâ kocası üstündür. Hoca talebesinden daha tekvâ ise hoca üstündür. Talebe hocasından daha tekvâ talebe üstündür. İnne ekremeküm indallâhi etkâkum. Ey kullarım! Allah Celle Velalâ Hazretleri bir erkek ve bir dişiden sizi yarattı. Sizi şubelere, kabilelere böldü, milletlere böldü. Sadece tanışırsınız diyedir bu. Allah nezdinde sizin en kıymetliniz en çok takva olanınızdır. Yani saygılı olanınızdır. İş özetleniyor. Nerede özetleniyor? Allah'a karşı saygıda özetleniyor. Peki kişinin Allah'a olan saygısını neyle ispatlayabiliriz? Benim Allah'a saygım neyle sabit olur? Senin Allah'a saygın neyle sabit olur? Bunun ölçüsü nedir? <gülüyor> Bir insanın Cenab-ı Hak Celle Velalâ Hazretlerinin sevdiklerine sarılması ve onları sever olması sevmediği şeylerden uzaklaşması ve onları sevmez olması Allah'ım ne emredersen hazırım daha da emredersen yaparım demesi Allah'a saygısının göstergesidir. Düşünün ki ezan okunurken kendisine çeki düzen veren ayağa kalkan, camiye giden bir insan, bir Müslüman tipi düşünün bir de ezan-ı Muhammed'i okunurken ...sigarasını bile söndürmeyen... ...bacağını bacağının üzerinden indirmeyen... ...konuşmasını kesmeyip... ...aynen konuşmasına devam eden... ...sanki ezan okunmuyormuş gibi hareket eden insan... ...bu iki insan tipinin... ...Allah'a saygısı aynı olur mu hiç? Kantara koysan ikisi... ...kilosuna göre... ...kemiğine etine göre... ...farklılık arz eder birbirinden... ...ama o ayrı bir şey takva ve saygı ayrı bir şeydir demek ki takvanın yansıdığı yerler nerelerdir ibadetlerimizdir kulluğumuzdur Allah'a karşı vazifelerimiz ve görevlerimizi titizlikle yerine getirmemizdir abdest dün akşam abdestten bahsetmiştik farzlarını sünnetlerini ve edeblerini zikretmiştik abdestten abdese ne kadar fark vardır diyelim ki bu akşam burada bin tane cemaat toplanacak bin tane cemaatin her birisinin abdesi vardır ama bin tane abdest de birbirinden farklıdır. Her abdeste aynı ücret verilmemiştir. Çünkü her abdest aynı kalitede alınmamıştır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerine olan saygımız... ...ibadetlerimizde, ahlakımızda kendisini gösterir, yansımasını yapar. Kıymetli müminler, abdest alırken farzlarını mutlaka yerine getireceğiz... Sünnetlerini mutlaka yerine getireceğiz. Edeplerini yerine getirmeye gayret edeceğiz. Bir de abdestin sevabını azaltan, abdestin sevabına leke düşüren, gölge düşüren bir takım yanlışlardan kaçınmalıyız. Bunlardan bir tanesi abdest alırken dünya kelamı konuşmak. Ciddi bir ihtiyaç olmadıktan sonra dünya kelamı konuşmak doğru olmaz. Zira abdest alırken kişi dua ile meşgul olmalıdır. İnsan ağzını yıkarken ne diye dua etmelidir? Bismillahillahimme anni ala zikrike ve şükrike ve husnu ibadetik. Allah'ım seni zikretmeye, sana şükretmeye, sana güzel ibadet etme konusunda bana yardım eyle. Burnuna su çekerken Allah'ım Bismillahillahimme erihni raihatel cenneh. Cennetin güzel kokularını koklamayı bana nasip eyle. Cehennemin kokusunu bana nasip eyleme. Yüzünü yıkarken Türkçelerini söyleyeyim: Allah'ım bir takım yüzlerin ben beyaz, bir takım yüzlerin simsiyah olduğu o günde beni yüzü ben beyaz olanlardan eyle. Sağ elini yıkarken Ya Rabbi kitabını sağ tarafından alanlardan eyle beni. Sol kolunu yıkarken Allah'ım beni kitabını sol tarafından alanlardan eyleme. Başını mesederken Allah'ım beni Arşı Rahman'ın gölgesinde gölgelenenlerden eyle. Kulaklarını mesederken Allah'ım beni sözü dinleyip en güzeline itibadenlerden uyanlardan eyle. Ensesini mes ederken Allah'ım benim ensemi cehennemden azat eyle. Ayaklarını yıkarken Allah'ım ay ayakların kaydığı günde benim ayağımı sabit eyle diye dua edilir. Yani abdest alan kişi ibadetle meşgul olduğu için bu insanın dua yapması normaldir. Eğer dünya kelamı konuşursa o zaman duayı aksatmış olacak. Binaenaleyh, onunla bununla sohbet ede ede abdest alacak yerde, Mevla ile konuşa konuşa, Mevla'ya yalvara yalvara, dua ede ede abdest almak çok daha doğrudur. Bir de abdest bir ibadet olduğuna göre, namazın da kapısı olduğuna göre, وَلِأَجْلِ تَخْلِصِ الْوُضُوعِ مِنْ شَوَائِبِ الدُّنْيَا لَاَنَّهُ مُقَدِّمَةُ الْعِبَادَ Abdest, namazın mukaddimesi, kapısı, ön tarafı olduğundan dolayı bu abdesi dünya şaibelerinden kurtarmak lazımdır. Yani dünyevi sohbetlerle, <gülüyor> ileri geri konuşmalarla bu ibadet gerçekleştirilmemelidir. Madem ki ibadettir, bunu dünya şaibelerinden korumak lazımdır. Allah dostlarından bir kısmı demişlerdir ki, innel الْاِسْتِحْضَارَ فِي الصَّلَاةِ يَتْبَعُ الْاِسْتِحْضَارَ فِي الْوُلُوءِ Bir insanın namazda huzuru kalp içerisinde olması, abdestte huzuru kalp içerisinde olmasına bağlıdır. Yani huzur içerisinde abdest alınırsa, huzur içerisinde namaz kılınır. Eğer işte konuşarak, gaflet içerisinde, bir abdest alınırsa o insanın namazına da yansır. Namazı da huzursuz bir şekilde gerçekleşir. Abdestle namaz arasında böylece e, ciddi bir bağlantı vardır huzur bakımından. Kıymetli müminler abdest alırken her şeyde olduğu gibi abdestte de israftan kaçınmak lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sa'din Abdest alırken fazla su döktüğünü görmesi üzerine, mähade sarafu yasağdu, ey saat. Bu israf nedir? Neden böyle israf ediyorsun? Fazla su döküyorsun? deyince saat Hazretleri demişler ki, efil vudu ya yarasülallah. Abdestte de israf olur mu? Ben abdest alıyorum. Abdestte de israf olur mu? Fazla su dökmüş olsam bu da mı sakıncalıdır? Demiş Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Naam ve inkunta ala nehrin carin. akan bir ırmağın kenarında da olsan öyle bir yerde de olsan abdest alırken israftan kaçacaksın. Bu israfa karşı almamız gereken tedbiri bize öğretmesi noktasında çok güzel bir hadis-i şeriftir. Çok önemli bir hadis-i şeriftir. Nehrin kenarında da abdest alsan al, abdest alırken israftan kaçınacaksın. Eğer abdest alırken israftan kaçmamız gerekiyorsa, soframızda, yemelerimizde, giyinmelerimizde, bütün bunlarda hayatta diye hayatın diğer bölümlerinde israftan kaçırmanın ne kadar önemli olduğunu da anlamamak mümkün değildir. Bir hadisi şeriflerinde aleyhissalatu Vesselam Efendimiz, Ma qab men khara. ''Ve lâ nedime men isteşâre, ve lâ men Üç maddeli bir hadis i şerif. Yani bir insan bir iş yapacağı zaman istihare yaparak yaparsa bu işi, Allah'ım bu iş hayırlı mıdır değil midir, hayırlı olmasını diliyorum diye istihare yapar, istihare ile yönünü tespit ederse zarar etmez. İkinci cümlesi, istişare yapan da pişman olmaz.'' Bir iş yapacaksın, dostlarında, işten anlayan kükülerle istişare yaparsın. Yapsam mı, yapmasam mı, böyle mi olsun, böyle mi olsun. İstişare yaparak karar verirsen pişman olmazsın. Üçüncü cümlesi ve la alemen iktisat İktisat eden de fakir olmaz. İktisat eden fakir olmaz. İktisat nedir? İktisat israf etmemektir. Yani eğer bir insan israftan kaçınırsa, bu insan fakir olmaz, fakirlikten kurtulur buyurmuş oluyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Abdeste israf yasaklanmıştır. Tahtavi'de fetevayi hücceden nakleddiğine göre abdest alırken bir insanın abdest uzuvlarına sünnet olan sayıdan daha fazlasıyla mesela yüzü üç kere yıkaması gerekiyor, dört kere yıkaması, kollarını üçer kere yıkaması gerekiyor, dörder kere, beşer kere yıkamış olması. Bu bir israftır tabii. Bunu anlatırken bir hadis-i şerif naklediyor. Şiraru ümmeti ellezîne yuşrifûne fî sabbil Ümmetimin en kötülerinden bir grubu suyu dökerken aşırı derecede döküp israf edenlerdir buyuruyor. Şimdi kıymetli müminler, İstanbul'umuzun nüfusunu bir düşünün. İstanbul'umuzda her kişi kişi günde 1 litre su israf edecek olsa ne kadar suyun israf olduğunu düşünebilir misiniz? Her kişi bir litre su israf etmiş olsa, İstanbul'umuzda ne kadar suyun israf edildiğini düşünebilir misiniz? Evet. Abdest alırken bile, suda israfı yasaklayan ve suyu dökerken israf edenler, ümmetimin en kötüleridir diye buyuran, Aleyhisselatu vesselam Efendimizin bu buyrukları, Elbette kulaklarımıza küpe olmalıdır. Kendi hayatımızda, evimizde, mutfağımızda, iş yerimizde, israftan aşırı derecede kaçınmamız lazımdır. Abdest alırken yine sakınılması gereken şeylerden birisi de, kıymetli dostlar, yüzümüzü vesaire yıkarken e, üflemek suretiyle suyun etrafa dağılmasına sebep olmak. Yani bir taraftan yüzümüze suyu serpiyoruz, bir taraftan da üflüyoruz, o su etrafa dağılmış oluyor. Etrafa may musamel dediğimiz abdesti kullanılmış su ona buna isabet ediyor. Bu da yapılmaması gereken şeylerdendir. Bir de vakar içerisinde alınmalıdır. Abdest alırken, yüzümüzü mesela yıkarken suyu böyle yüzümüze şaplatmak doğru değildir mekruhtur. Namazın kalit abdesin kalitesini düşüren şeylerdendir. Avucumuza suyu alır, alnımızın hizasından aşağı doğru bırakır ve elimizle beraber de yüzümüzü mesederiz. Normalde yüzü yıkamanın şu şekli avucumuza su alıp aşağıdan yukarıya doğru değil de yukarıdan aşağıya doğru, yani çenemizden tutup da yukarıya doğru suyu çekmek değildir. Su tersine akıtılmaz. Yukarıdan alnımızın hizasından suyu döküp aşağıya doğru ellerimizle beraber Yüzümüzü yıkamalıyız. Yüzümüzü yıkarken ağzımızı ve gözlerimizi normal bir şekilde kapalı tutabiliriz. Ama böyle sıkmak suretiyle, dudaklarımızı sıkmak suretiyle, gözlerimizi de aşırı derecede sıkmak suretiyle kapayacak olursak o zaman göz kapakları arasında yıkanması gereken e, boğumlar yıkanmamış olur. Dudakların arasında da normalde açık olduğu, normalde gözüken bölümler sıkı e, tuttuğumuz zaman kapalı kalır, ıslanmayabilir. Bilen Ali normal şartlarda gözü kapalı olabilir bir insanın abdest alırken ama şiddetli bir şekilde gözünü yumması, dudaklarını yumması doğru olmaz. Kıymetli müminler, abdest alırken vesveseden kaçınmak da önemli görevler arasında yer alır. Vesvese kötü bir hastalıktır. Vesveseye muhtela olan kişi mutlaka bundan kurtulmanın çaresine bakmalıdır. Bazı insan vardır ki affedersiniz helaya girer yarım saatte çıkamaz. Yok temizdim temiz oldum mu temiz olmadım. Bazıları var banyoya girer, banyodan çıkamaz bir saatte iki saat. Bir kamyon yıkayacak kadar su kullanır, hala kendisinin temiz olduğuna inanmaz. Bu bir vesvesedir. Yüzünü yıkar bir, yıkar, bir daha yıkar, bir daha yıkar, bir daha yıkar, bir daha yıkar, hala yıkandığına inanmaz. Buna vesvese denir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, اِنَّ لِلْبُضُواِ شَيْطَانًا Abdestte kendisini yükümlü ve görevli kabul eden bir şeytan vardır. يُقَالُ لَهُ onun adı da Velhan'dır. Adı Velhan olan, abdestle ilgili görevini icra etmek üzere kendisini sorumlu kabul eden bir şeytan vardır. Fette'u Vesveselma. <Sessizlik> i̇şte abdest alırken size vesvese verecek olan bu şeytanın şerinden sakının, kendinizi koruyun buyuruyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Bir insan abdest alırken, mesela, Kollarını yıkarken acaba ben yüzümü iki mi yıkadım, üç mü yıkadım diye vesvese yapması var. Başını mesederken veya sol kolunu yıkarken ben sağ kolumu iki mi yıkadım, üç mü yıkadım? Yani abdestin içerisinde vesvese yapması vardır. Bir de abdest bittikten sonra vesvese yapması vardır. <gülüyor> vesvese noktasında kıymetli dostlar, eğer Vesvese insanda hastalık haline gelmişse, yani ilk kez şüphe etmiş değilse, ilk kez bu böyle bir durum olduysa abdestini o şübelendiği yerden itibaren devam edebilir. Başlar oradan devam eder. Ama bu hastalık halinde o, e, kendisini göstermeye başladıysa o zaman vesveseye hiç iltifat etmeyecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz abdeste size vesvese verenin şerrinden kendinizi koruyun buyurmasını... Şarihler izah ederken diyorlar ki abdese başlarken e'udü besmele çekin. Bir de bu şeytanın sözüne ve vesvesesine iltifat etmeyeceksiniz. İltifat etmemekle kendinizi koruyacaksınız. Vesvese hastalığına muhtela olan kardeşlerimizin en büyük tedavisi kendilerindedir. Sağda solda falan değildir. En büyük tedavisi kendilerindedir. Nedir kendilerinde olan tedavi? Vesvese hastalığına muhtela olan kişinin abdesi en sağlam abdesttir. Tekrar ediyorum. Vesvese hastalığına muhtela olan kişinin abdesi en sağlam abdesttir. Diyelim ki ayaklarını yıkarken acaba ben yüzümü yıkadım mı yıkamadım mı diye aklına gelse bir daha geriye dönmeyecek. Yıkasa da yıkanmıştır, yıkamasa da yıkanmıştır. Allah Celle Celaluhu onu yıkanmış kabul ediyor. Ya ben yüzümü yıkadım, acaba her tarafı ıslandı mı, ıslanmadı mı? Üç kere yıkadın mı, yıkadın. Tamam, ıslansa da, ıslanmasa da senin abdestin tamamdır, yüz işi tamamdır. Bu vesveseden kurtuluşun yolu, ben ya belki kuru yer var, bir daha yıkayayım. Yıkadım bir de. ya belki öbür tarafta da kuru yer olabilir, bir daha yıkayayım, senin yüzünü yarım saatte yıkayamazsın. Bir yüzünü yıkayıncaya kadar kullandığın, kullandığın suyla bir otobüs yıkanabilir. Sen otobüs değilsin ki. Bir yüzü yıkamak için bu kadar su dökmeye gerek yok ki. Maksat o vesveseyi çoğaltacak çoğaltacak çoğaltacak altından kalkamaz hale gelecek insan. Abdesi de bırakacak namazı da bırakacak her şeyi bırakacak. Yani o vesvese götüre götüre götüre götüre kişiyi abdesi ve namazı terk etmeye götürür. Kalktın güneşin doğmasına var on dakika. Sen zaten tuvaletten yarım saatte çıkıyorsun güneşin doğduğundan da efendim... 20 dakika sonra çıkacaksın. Sabah namazı kasaya kaldı. Eğer vesvese olursa insanda. Onun için abdest alırken vesvese veren velhan isimli şeytanın vesvesesinden kaçırmak lazımdır. Abdeste olur, boy abdesinde olur. Vesvese hastalığı bir insanda belirse, yavaş yavaş vesveseye kapıldığı anlaşılmış olsa mutlaka bir an önce tedavisine bakmak lazım. Bunun en güzel tedavisi psikolojik tedavidir. Psikolojik tedavi dediğim, yani kendi kendini tedavi edecek. Hayır, öyle değildir. Temizdir. Hiçbir sıkıntı yoktur. Abdestim tamamdır, boy abdestim tamamdır diyecek. İnadına, üç kereyi tamamlayınca olay bitti diyecek. İltifat etmeyecek şeytanın vesvesesine. Kıymetli müminler, abdesti bozan konulara gelince... <gülüyor> Bir insan abdest aldığı zaman abdesti olan bir insan daha doğrusu. Abdesti olan bir insan bir şey ısırmış olsa, ısırdığı şeyde mesela bir elma ısırsa, elmanın üzerinde hafif kan izi gözükmüş olsa dişinden sirayet ettiği anlaşılacak. Veya dişlerini fırçalamış olsa, dişin fırçanın üzerinde, misvan üzerinde hafif kan eseri görmüş olsa bununla beraber abdest bozulmuş olmaz. Yani ısırdığı elmada kan izi gören veya dişini fırçalamasında fırçada sadece minik bir kan izi gören kişinin abdesi bozulmuş olmaz eğer abdesi varken bunları yapmışsa. Çünkü e, kanın abdesi bozması için akıcı olması lazımdır. Ama aynaya baktın ki dişlerin arasında kan sağa sola yayıldıysa o zaman başka. O zaman bozulmuş olur. Sadece elmada kendisini gösteren, ısırdığım bir şeyde kendisini gösteren kan eseri, kan izi abdesi bozmaz. Bir insan affedersiniz şümgüldüğü zaman burnundan mercimek büyüklüğünde e, kan pıhtısı gelmiş olsa yani demek ki daha önceden oraya kan gelmiş, pıhtılaşmış, durmuş böyle bir şey mercimek büyüklüğünde bir şey kan pıhtısı düşecek olsa bu da abdestini bozmaz. İbrahim Ethemi Hazretlerine demişler ki dişlerin arasından çıkan kan abdesti bozar mı bozmaz mı? O da buyurdu ki eğer çıktığı yer belliyse, nereden aktığı belliyse efendim, ve de akıyorsa, yerinde durmuyorsa e, abdesi bozulur ve o kan da pis sayılır, yutulmaz. Eğer nereden çıktığı bilinmiyorsa tükürükle beraber geliyorsa eğer tükürükten fazlaysa abdesi bozulur tükürükten azsa bozulmaz. Bir insan affedersin tükürüyor, tükürüğünden kan çıkmıştır. Ama bu kan Dişlerin arasından geldiği değil tükürükle beraber geldiği anlaşılır. Eğer dişlerin arasında belli bir yerden geldiği biliniyorsa abdest bozulur. Dişlerin arasından değil de tükürükle beraber gelirse tükürükte kanın olması abdestin bozulmasına sebep değildir. Eğer o tükürükteki kan tükürükten daha fazlaysa abdesti bozar. Eğer azsa tükürük, tükürükteki kan az tükürük fazlaysa o zaman abdesti bozmaz. Yani tükürükte ufak bir kan gördü diye kişinin abdesti bozulmuş olmaz. Burada bilinmesi gereken bir şey vardır. Şafii mezhebinde akan kan abdesi bozmayabilir. Tamam. Ama hem Şafii'nin hem Hanefi mezhebinin de üzerinde ittifak ettikleri bir konu var. Nedir? Akan kan pistir. Dolayısıyla bir insanın dişi kanadığı zaman, dişleri arası kanadığı zaman veya dişi kanadığı zaman bu kanı yutabilir mi bile bile? Yutamaz. Çünkü o kan nedir? Akan kan olduğuna göre pistir. Pis olan şey yenmez, içilmez, yutulmaz. Öyleyse diş çektirdiğimiz zaman veya başka sebeplerle ağzımızda meydana gelecek olan kanamada tükürüğü mutlaka uygun bir tarzda dışarı atmak lazımdır, yutmamak lazımdır. Bir insanın yaşlılık sebebiyle veya hastalık sebebiyle gözlerinde çabaklanma meydana gelmiş olsa ve gözlerinden de yaş Akmaya devam etmiş olsa bu e, hastalık sebebiyle gözlerden hastalık sebebiyle akan yaş aynen irin gibi kabul edilir. İrinin akması abdesti bozduğu gibi hastalık sebebiyle gözden akan yaş da abdesti bozar. Bir insan ağladı ağladığından dolayı gözünden yaş aktı, abdesti bozulmaz. Bir insan güldü güldüğünden dolayı yaş aktı, o da abdesti bozmaz. Aşırı derecede gülüp gözünden yaş gelen kişinin abdest alması iyidir. O ayrı şeydir. İyidir ayrı şeydir. Abdesi bozuldu bozulmadı meselesi ayrı şeydir kıymetli dostlar. Bir insanın gözünün içerisinde kanama meydana gelmiş olsa, o gözün içerisindeki kan sağdan sola, soldan sağa neyse gözün içerisinde dolaşmış olsa, köşede olan öbür köşeye geçmiş olsa ama gözün içerisinde dönüyor, dolaşıyor, dışarıya akmıyorsa bu da abdestin bozulmasına sebep olmaz. Uyku var bir de uyuklama vardır. Bir insanın e, derin bir uykuya daldırması abdestini bozar. Ancak uyuklama dediğimiz etrafındaki insanların konuşmasını anlayacak şekilde oturduğu yerde bir insan uyumuş olsa bu abdestine zarar etmez. Bağdaş bir şekilde oturup... ...efendim... ...sağa sola yaslanmadan bağdaş oturduğu yerde... ...bir insan uyuklamış olsa... ...bu da abdesinin bozulmasına sebep olmaz. Bir insan... ...abdest aldığını biliyor. Abdest aldığını biliyor. Fakat... ...aradan zaman geçtiği için... ...acaba benim abdestim duruyor mu, durmuyor mu diye tereddüt etse... ...aldığını biliyor da... ...benim abdestim duruyor mu, bozuldu mu, bozulmadı mı diye tereddüt etmiş olsa... Bu insanın abdesi vardır. Yeniden bir de abdest almasına gerek yoktur. Tersini söyleyelim. Bir insan abdestini bozduğunu hatırlıyor da ya ben abdest aldım mı almadım mı diye onda da tereddüt ediyorsa bu insanda abdesi yoktur. Abdest alması lazım. Kıymetli müminler bir insan abdest aldıktan sonra herhangi bir yaranın üzerindeki kabuk soyulmuş olsa Abdesini yeniden iade etmesi gerekmez. Veya bir insan abdest aldıktan sonra tırnaklarını kesecek olsa abdesini iade etmesi gerekmez. Boy abdesini iade etmesi gerekmez. Bir insan abdest aldıktan sonra boy abdesti aldıktan sonra tıraş olsa bıyıklarını, saçını neyse tıraş edecek olsa bu tıraştan sonra yeniden boy abdestini veya abdesini tazelemesi gerekmez. <gülüyor> Ayaklarda veya abdest uzuvlarında, ayaklarda veya abdest uzuvlarında yarık yara olabilir. Bu yaralar için ilaç kullanılabilir. Eğer abdest alırken bu ilaçların altına su ulaştırmak ve abdest uzuvunu sağlıklı bir şekilde yıkamak e, yaraya zarar veriyorsa, o zaman e, ilacın altına suyu yürütmesine gerek yok. İlacın üzerinden suyu akatır. Eğer ilacın üzerine de suyun değmesi zararlı ise o zaman ıslak eliyle ilacın üzerine diyelim ki karasakız mı yakıştı, yapıştı da onun üzerine elini değdirir. Eğer ıslak elde değdirmek sakıncalı ise o bölgeye yani sadece o yaranın olduğu yere su değdirmez, mesih de yapmaz, etrafını güzelce yıkar, orasını bırakıverir. Yani hasta olan insan, hastalığı sebebiyle ilaç kullanan insan, bant kullanan insan neyse... O yaranın üzerindeki ilacı illa kaldırması gerekmez. Eğer yaranın geç iyileşmesine sebep olacaksa veya yaranın artmasına sebep olacaksa bunları kaldırmasına, yaranın üzerindeki melhemi temizlemesine gerek yoktur. Abdest alırken suyun abdest uzuvlarının tamamına iğne ucu kadar kuru yer kalmadan işlemesi şart olduğu için derinin üzerinde suyun deriye ulaşmasına engel olacak bir şey varsa... Onu mutlaka temizleyip öyle abdest almak lazımdır. Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretleri her birimizi abdisi mütekamil, namazı mütekamil, imanı kamil olan bahtiyar kullarından ölesin. El-Fatiha.